Edebiyatına yazar, romancı, senarist olarak ismini yazdıran Vedat Türkali 13 Mayıs 1919 günü Samsun'da dünyaya geldi. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan olan Türkali, bir Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1950'li yıllarda siyasi eylemleri sebebiyle tutuklandı ve 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı. Cezasını tamamlayıp özgürlüğüne kavuştuğunda, Sinema ve tiyatro ile uğraşmaya başladı. Senaryo yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. Toplumsal sorunlara değinen ve gerçekçi bakış açısı içeren birçok senaryo yazdı. Bu ürünlerin bir bölümünü daha sonra kitap haline getirdi. İlk senaryosu 1960'da yazdığı Dolandırıcılar Şahı'dır. Yüce dağ başları dumanlı dumanlı. Irmaklar yorgun, ağır. İnsanlar yapayalnız. Nedir üstümüzdeki bu karanlık bulut? Irgatın akşamlara kadar düşündüğü nedir? Yabancı bandıralar, bayraklar, emirler. Ne maviliklerde ferahlık, ne toprakta güven. Yurda ölüm tüccarları kurulmuş. Bu vatan, bu millet, bu bayrak. Satılmaz diyenden hesap sorulmuş. Yollar, fabrikalar, tarlalar. Bir hançer altında amansız. Dağ taş haber bekler hürriyetten. Nedir bu toprakların bitmeyen çilesi? Nedir, nedir, nedir? Bugün karanlıkta apansız bir çığlık yükseldi memleketten. Ben bayraksız, hürriyetsiz neylerim dedi. Kınalı keklikler uçtu düz ovalardan tabur tabur. Yabancı bu memlekette işinle, yerin altında damar damar madenlerimiz var, bizi bekler. Götürüp top dökemezsin, dağlarımız, ırmaklarımız bize göredir. Tarlalarımız bize kadar, ekemezsin. Bizim bu toprak için bu topraklarda dökülecek kanlarımız var. Elini kolunu sallayarak bu memlekette giremezsin, çıkamazsın. Biliriz. Yağmaya geldin yabancı, senin bu memlekette işin ne? Biliyorum, bir gün karanlıkta kesecekler yolumuzu. Ya siz çocuklar? Nasıl anlatmalı sizlere olup bitecekleri? Çocuklar bizim dediğimiz, yüzümüze utanç duymadan bakmaktır. Mal değil, mülk değil istediğimiz, size namuslu bir dünya bırakmaktır. Ne yollarını He Gil referred Vedat Türk Ali asıl ününü Türk Edebiyatı'nın en büyük eserleri arasına giren Bir Gün Tek Başına adlı romanıyla aldı. Adı geçen romanla 1974'te Milliyet Yayınları Roman Yarışması Birincilik Ödülünü, 1976'da ise Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. 1960'lı yılların toplumsal durumunu ve dönemin siyasal eylemlerini konu edinen Bir Gün Tek Başına, çalkantılı yıllar içinde Küçük Burjuva aydınının yaşamını, içinde bulunduğu durumu, çelişkileri ve ruhsal durumunu yansıtır. Kalkın kardeşler, ışıklar görünmeye başladı. Eski duvarlar değil bu duvarlar. ''Bir ak kuş gelip kondu kara çatıya. Dünyayı böylesine sardı mı kollar? Ne etsin kelepçe, neylesin zincir? Kaç kez gösterdi tarihi aldatmayacak bizi. Bu denizli kuşlu dünyada bir tek acılar mıdır payımıza düşen? Dökülsün yollara beş kıtada ekmek de özgürlük de barışın gülleridir. Yumukelli bebekler pencerelerde bekliyor.'' Dünyayı çepeçevre kuşatan barış kervanlarını, çelik canavarlar gibi tanklar değil, caddelere yakışan özgürlük, ekmek türküleridir. Limanlar barışla çalkalanmış, çöller, dağlar, stepler, denizler barış fırtınasında. Resimler gördük cezaevlerine yakışmayan, kitaplar, dergiler, gazeteler dolusu. Siz bir meydan dolusu gülen esmer kardeşlerim. Kara güller gibi açılmıştınız bir sabah aydınlığında. Asya barış diyor. Afrika barış diyor. Elde silah barış diyor. Seren direğinde ufuklara bakan gemici. Avrupalı çıkmış toplama kampından. Ekmek barış türküleri bekliyor. Bombardıman uçakları değil. Karşısına dikilmiş ölüm tüccarlarının dünya barış diyor. Sevmek, yaratmak. ''Yaşamak nedir? Görelim milyara yakın korkusuz cıvıl cıvıl. Görelim Kore'den Çekoslovakya'ya kadar düşlerimiz, ellerimiz sizin nedir? Barış sizin nedir? Bu taş duvarlar, bu demir parmaklık kardeş, Van Gölü'nden ağrıdan Ergene ırmağına çürüyüp dökülmüş karanlıkta kökleri, Mapusane bahçesinde el kadar mavilik. Bir zaman gerili dursun başımızda. Gardiyanlar dolaşsın daha bir zaman.'' Parmaklık hükmünü yürütsün, çiçeklerle donatacak kollarını bahar dalları gibi. Karanlıkta barış kervanlarını bekleyen, çileden çileye batmış senin emekçi halkındır. Yirmisinde bir delikanlı gibi dalıp maviliklere, yirmisinde bir delikanlı gibi dudaklarından öpeceğim gün masmavi özgürlüğün inan ki yakındır. Chef don damlalarıyla gözlerimiz bir Ruman içinde o kadar birleşti ki. Kaynayan suda buz'u nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buz'u erseniz birbirimizde öyle kayboldu. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır Şeffaf temiz damlalardır gözlerimiz Bir umman içinde o kadar birleşti ki Suda nasıl Kaynayan suda buzunu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buzunu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Gün tek başınayı izleyen romanı Mavi Karanlık'ta ise 12 Eylül darbesinin öncesinde siyasal ve toplumsal gelişmelerin arka planını anlatır. Toplumun değişik kesimlerinden seçtiği karakterleri, aydın ve küçük burjuvaların durumunu anlattığı bu kitapta olaylar Bodrum'da geçer. 12 Eylül darbesinden sonra da yargılanan Vedat Türkali, Yeşilçam dedikleri Türkiye adını taşıyan romanında Türkiye ile sinemamızın merkezi olan Yeşilçam arasında bağlantı kurarak aydınların toplumsal sorunlarını ve sorumluluklarını inceler. Salkım salkımtan yerlere estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle uzaktan seni düşünürüm İstanbul. Binbir direkli Halicinde akşam, adalarında bahar, Süleymaniyen'de güneş, hey sen güzelsin kavgamızın şehri ve uzaklardan seni düşündüğüm bu günlerde bakışlarımda akşam karanlığın, kulaklarımda sesin İstanbul. Ve uzaklardan ve uzaklardan seni düşündüğüm bu günlerde sen şimdi haramilerin elindesin İstanbul. ...plajlarında kara borsacılar... ...yağlı gövdelerini kuma sermiştir. Kürtajlı genç kızlar... ...cilve yapar karşılarında. Balık pazarında depoya... ...kaçırılan fasulyanın... ...meyvesini birlikte devşirirler. Sen şimdi haramilerin elindesin... ...İstanbul. Et, tereyağı, şeker... ...padişahın üç oğludur kenar mahallelerinde. Yumurta masalıyla... ...büyütülür çocukların. Hürriyet yok, ekmek... ...yok, hak... Yok Kolların ardından bağlandı Kesildi yol başların Haramilerin gayrısına yaşamak yok Almış dizginleri eline Bir avuç vurguncu Müteahhit toprak ağası Onların kemik yalayan dostları Onların sazı cazı Villası doktoru dişçisi Ve sen esnaf sen söyle Sen memur sen entelektüel Ve sen Ve sen haktan bahseden Ortaköy'ün Cibali'nin işçisi ''Seni öldürürler, seni sürerler. Buhranlar senin sırtından geçiştirilir. İpek şiltelerin istakozların ve ahmak selameti için hakkında idam hükümleri verilir. Hak'tan bahseden namuslu insanları yağmurlu bir Mart akşamı topladılar. Karanlık mahzenlerinde şehrin cellatlara gün doğdu. Kardeşlerin acısıyla yanan bir çift gözün vardır.'' Bir kalem yazın vardır, dudaklarını yakan bir çift sözün vardır, söylenmez. Haramiler kesmiş sokak başlarını, polisin kırbacı, celladın ipi, spikerin çenesi, baskı makinesi. Haramilerin elinde ve mahzenlerinde insanlar bekler, gönüllerinde kavga, gönüllerinde zafer. Bebeklerin hasreti içlerinde gömülü, can yoldaşlar saklıdır mahzenlerinde. Boşuna çekinmedi bunca acılar İstanbul, bulutların ardında damla damla sesler, gülen çehreleri ve cesaretleriyle arkadaşlar çıktı karşıma, Dindiş şakalarımın ağrısı. Bir kadın yoldaş tanırdım, bir kardeş karısı, hasta ciğerlerini taşıdığı çelimsiz kemikli omuzları ve hüzünlü çehresiyle bebelerini seyrederdi. Cellatlara emir verildiği gün haramilerin sarayında gebeliğin 9. ayında aç kurtların varoşlara saldırdığı tipili bir gece yarısı sırtında çok uzak bir köyden indirdi 35 kiloluk sırrımızı. Zafer kanlı, zafer kıpkırmızı. Boşuna çekinmedi buncacılar İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniyen'le bekle. Parklarınla, köprülerinle, kulelerinle, meydanlarınla. Mavi denizlerine yaslanmış beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle. Ve bir kuruşa yeni hayat satan, Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle, zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi. Bekle, dinamiti tarihin. Bekle, yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle, o günler gelsin İstanbul. Bekle, sen bize layıksın. Halkım, salkım salkım tane elleri esinde, mavi patis kaları yürü uzaktan seni düşünür düşünür İstanbul. Bin bir direkli halicinde de akşamlar Adalarında bahar, Süleymaniyen de güneş Hey sen ne güzelsin kavgamızın şehri Ah O şura çekilmedi bu mucacılar Büyük ve sakin Süleymaniye Bekte Parklarınla köprüle dinlemey anılarıyla De bizim istanbu, Tophanenin karanlık sokaklarında, Koyun koyuna yatan çocuklarla bekle. Bekle Zafer Şarkılarıyla Geçişimizi İstanbul Paramire'nin Saltanatını Yırtacağız Bekle O Günler Gelsin Gelsin İstanbul Zela yıksın bizde sana İstanbul Ve sakin Süleymaniye'yle bekle Parklarında, köprülerinde, meydanlarında Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul Ve Şiir Şiirlerinden bazıları bestelenen edebiyatçının şiir kitabının adı da Eski Şiirler, Yeni Türküler'dir. 1979 yılında yayınlanmıştır bu kitap. İyi yazamadığım için şiir yazmayı bıraktım diyen ustanın en tanınmış şiiri ise Bekle Bizi İstanbul'dur. Vedat Türkali 90'lı yılların başından itibaren sessiz bir sürece girmiştir. Bunun en büyük nedeni de Türk Ali'nin bir gün tek başına bu kitabı yazmak için kullandığım bir müsveddeydi dediği Güven'i yazmak için 10 yıla aşkın süre Londra'da yaşamasıdır. Türkiye Komünist Partisi'nin tarihçesi niteliğinde kaleme alınan Güven'in ilk adımları 1956 yılında. Vedat Türk Ali cezaevindeyken atılmıştır. Eserleri arasında Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, İki Ciltlik Güven… 141. basamak, 3 film birden, dallar yeşil olmalı, bu gemin nereye, savunmalar ve yanıtlar vardır. Sabah serinliği, gün ağrıyor, demir, taş, taş, küf, yosun. Sen böyle gecenin ortasında olan bitenden habersiz, uyuyor musun? Güvercin sesi, çocuk sesi, tren sesi, parmaklıklara yakışmayan ne varsa duvarlarında. Güneş bütün gün çağıra dursun, elden ne gelir? Yaşamak böyle kanlı akarsa, maviliğin dibinde böyle gözyaşları, kirli, ağır, durgun. Daha bir süre akıp gidecek duvarlarında. <Gülüyor> Çok uzaklarda, çok uzaklarda Sulcuların hiç durumu Dinliyorum Gözlerin Kapalı Başımda O eski Alemlerin Sarhoşluğu Loş kayıkan A lot Mı, değil mi biliyorum? Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum? Alnın sıcak mı değil mi biliyorum? Dudakların ıslak mı, değil mi? war arkasından arkasndam kal D, D, D, D, D